Bismillah velhamdülillah Vessalatu vesselamu aleyhi arasullahi ve ba'd Sizdeki kitabın Üçüncü, bende kitabın ikinci dersinin Son kısmında 24. madde ve 25. maddeyi Yarım bırakmıştık, Onu tamamlayalım inşallah 24 Fi selafi miyetin Kelimesi içerisinde Lafzu miyetin Mecrurun bin idafeti Selasu miyetin cümlesinin içerisindeki Miyetun lafzı İzafet ile mecrurdur. Çünkü selasun kelimesi mi'et'un kelimesine muzaftır. Selâs'u mi'etin olmuştur. Emma selâs'un selâs'un lafısına gelince fe bir hasabil amili. Bu kelime amilin durumuna göre, konumuna göre i'yıraplanır. Nahvu örnek İndi Selasu miiyeti Riyalin cümlesi yani benim 300 rialim var cümlesinde Kuna selasu su merfu ni emlehu merfudur Çünkü o müktidadır mükteda kelimede merfudur Ondan dolayı Selasu dedik de selase veya selasi demedik ikinci cümlede be Uridu Selasase miiyeti Riyalin 300 riyal istiyorum cümlesinde huna thalase mansub li lianahu maf'ulun bihi çünkü o mef'ulün bih'tir bu sebeple mansuptur cim iştaraytu hadi saate bi thalase miyet rialin bu saati 300 riale satın aldım cümlesinde huna thalasi mecrurun bil ba'i bi harfin sebebiyle selası kelimesi mecrurdur. Dolayısıyla yukarıdaki söylediğimiz şeye tekrar dönelim. Selası kelimesi yani muzaf kelime amilin konumuna göre, durumuna göre harekelenir demişti. Merfu'luğu gerektirecek bir konumdaysa merfu' olur, Mensuplu gerektirecek bir cümlesi mensup, mecrurluğu gerektirecek bir cümlesi mecrur olur. Ama onun muzafın ile olan miye kelimesi mutlaka mecrur olur izafetten dolayı. Ve mislou 300 xavatuha, 400 ve 500 ila 900. Aynı şekilde, 600 kardeşleri de bu şekildedir. 400 mislünün, 500 de devam eder. Yani 300, 400, 500, 600, 700, 900'a kadar gider. Aynı şekilde, yarapanın ikai la dade fi Kraatten sahihaten gelen şeylerdeki adetleri sayıları sahih krahat ile oku. Yani cümledeki konumlarına göre onları harekleyerek oku. Burada kastettiği odur. Birinci cümle fiha delki tabi ham sur ham se hamsi miyeti safhatin. Hangisi olacak? Hamsu müpteda olduğu için, müpteda olduğu için, Hamsu miyeti safatin olacak. Fi Hazil kitabı ise haberdir. Birinci cümlenin devamı. Kara tu min ha erba u erba a erba i miyeti safatin. Erba miyeti, miyeti safatin olur çünkü Karaanın mevulü. 500 sayfalık şey. kitaptan 400 sayfa okudum diyordu. Buradaki erbaumu mu? erbaimi erba mı? Nasıl bulacağız bunu? Cümledeki konumuna göre demiştik. Buradaki erba'unun etkileneceği gara fiilidir. Mef'ul olduğu için erba'a miyet ederiz Tamam ikinci 3 üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri harekesini okumaksızın size bırakarak geçiyorum. Temenu tevkirati tisu tisa kis emiyeti yani biletin pahası değeri 900 dolardır. İştaraytu hada sivara bi sebi seba sebu miyeti cüneyhin. Bu bileziği 700 cüneye satın aldım. Yedrusu fi hadel kulliyeti sit Sitte Sittimiyeti Talibin Evet bu külliye de bu fakültede 600 erkek talebe okuyor. Cittu Medine'til münevverati ame erba'a erba'i erba'u miyetin ve elfin dil hicreti. Medine-i Münevvereye hicriyi 1400 senesinde geldim. 25 El Yahudu kelimesi ism cinsin cem'iyyün cem'i çoğul cins isimdir Cemiyundaki ya nisbet ya'sı vesm-ül <gülüyor> cinsil cem'iyyü huvellezî yufragu beynehu ve beyne vahidihi bil yâ'i evbittâ'i cem'i cins ismi Kendisiyle vahidi yani tekil olanının arası ya veya tay ile ayrılan isimdir. Hu ve yani nedir o İsmul cinsil cemiyu? O e, cemiyi cins isim nedir? Ellede yufragu beynehu. Onunla beine vahidihi tekili müfredi yufrak fark olunur, ayrılır. Ne ile bilgiye <gülüyor> bit tay? Ya veya tay ile ayrılır. Ne demek istiyor? Aşağıda gösterecek. Emselatul ifradi biya'i. Ya ile müfret oluşunun misalleri şunlardır. Ya ile. Ya ya ile Yata ile diyor ya. Ya ile olan kısmı söylüyor. Yahudun Yahudiyun. Sonuna nisbet ya'sı geldi. Yahudiyun. Yahudun çoğul, Yahudiler. Yahudiyun tekil, bir Yahudi. Arabun Arabiyun. Arabun çoğul. Arabiyun tekil. Çoğuluyla tekili müfredi sondaki nispet yası ayrıldı. Rumun Rumiyun, aynı şekilde Rum çoğul, Rumiyun tekil. Türkün Türkiyun, Türk çoğul, Türklerin tamamını ifade eden bir kelime. Türkiyun bir tek Türk. İngilizun Genel İngilizler İngiliziyun bir İngiliz. Evet. Mühennes olursa İngiliziyyetun olur. Ve emseletül ifradi bittâ'yı ta' ile ayıran müfretlerin misallerine gelince onlarda daha da şunlardır. Semekun, semeketun. Semek, balık. Balık cinsinin tamamını ifade eder. Semeketun bir balık. Şecerun, şeceratun. Şecarun tüm ağaçlar ifadeden genel bir isimdir, cins ismidir. Şecaratun bir tek ağaçtır. Tufahun, tufahatun, bu da elma, elmanın çeşitleri cinsleri biliyorsunuz. Hepsini ifadeden genel bir isim. Tufatun bir elma. Inebun, inebetun, üzümün de biliyorsunuz cinsleri çeşitleri var. Önebün, genel üzüm çeşidi için kullanılan ortak bir isim, cins ismi. Önebetün de bir tek üzüm. Mevzun, mevzetun. Herkes muz için de geçerli. Mevz, tüm üzüm, muzlar, mevzetun bir tek muz için. Habbun, habbetun. Bu da tane demek, tahılın tanesi. Hab, cem, habbetun bir tek tane şeklinde genel ifadedir. Buradan da anlıyoruz ki bazı kelimelerin müfredi ile cemi, sonundaki ya veya müenneslik alameti gibi olan t ile ayrılır. Bazılarında nispet ya'sı olur, bazında müenneslik te'si bulunur. Bu şekilde cemisi ile müfredi ayrılmış olur. Yeni derse geçelim. Ed dersü salisu, benim kitabımda üçüncü, sizin kitabınızda Rabi, dördüncü ders. Bera ve arkadaşlarıyla öğretmenin arasına geçen bir diyalog dersimiz. Elbera'u bera nuridu enna arife neticetel iktibari şehriyü ya ustazu Ey hoca biz aylık imtihan neticesinin sonucunu bilmek istiyoruz der. Neticetü netice bizim dilimizde girmiş zaten. Sonuç netice, iktibar, imtihandı. Şehri ise şehriyü izafetten dolayı eşşehriyi aylık demek ki orada ayda bir imtihan yapılıyor onu soruyor aylık imtihanın neticesinin sonucunu bilmek istiyoruz deyince el haris devreye girer kem rasi ben fi faslina ya ustalı ey hoca sınıfımızda kaç başarısız var diye sorar Müderris cevap verir kullukum nazihun ve alhamdulillahi Allah'a hamdolsun Hepiniz başarılısınız. Nahnu mesrurun eder halit. Biz sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz. Hel min rasibin fil fusulil uhra Diğer sınıflarda başarısız var mı? Hel min rasibin. Burada min zayid olarak geldi. Bundan önceki derste biz zayid minin giriş kaydelerini öğrenmiştik. Neydi bunlar? İki tane şartı vardı. Birincisi ya nefi. Veya nehi veya istifamla e, sabık olacak, kendisinden sonra da Nekir'e gelecekti. Marife değil. Evet, doğru. Burada iki şart yerine geldiği için Zahid kullanmış. kullanılmış. Helle sabık olmuş, Rasip'te kendisinden sonra gelen e, Mecrur'da e, Nekir'e gelmiş, marife gelmemiş. Dolayısıyla Zahid kullanım hakkını elde etmiş olmasaydı, Hel-Rasibun fil-fusulü diyecektik. Hel-min-Rasibun değil de Hel-Rasibun diyecektik anladık ki buradan min zayittir fazlalıktır yani kelime olarak gelir hareket yapar ama anlama bir katkıda bulunmaz el müderris nam velakinner <gülüyor> rasibine galilune evet lakin fakat başarısızlar galilun azdır men katibu haza alessebburati bunu yazı tahtasına yazan kimdir diye bir soru sorar. Men katibu da, Bunun yazanı. Katip yazan. İsmi fail. Zaten ders olarak onu göreceğiz. Ma nedri diye cevap verir Hamid. Ma nedri. Biz bilmiyoruz. Ve cednahu mektuben indema lehalnel fasle. Sınıfa dahil olduğumuz, girdiğimiz vakit indema. Girdiğimiz vakit. Girdiğimizde veya girdiğimiz vakit onu mektuben yazılmış olarak bulduk. Demek ki yaz sahtesinde bir yazı var. Uygun olmayan bir yazı. Buradaki bahis konusu o. Yutrakul faslu meftuhan feyedkhuluhu tulabun min cihatin muhtelifetin diye de Hamid sözüne devam eder. Sınıf meftuhan yani açık olarak terk ediliyor yutreku terk ediliyor bırakılıyor. F. Buradaki F'de takibi F'sı. Bunun üzerine muhtelif farklı cihetlerden farklı bölgelerden öğrenciler ona giriyor. Dolayısıyla bu yazıyı kimin yazdığını biz bilmiyoruz demeye getiriyor Hamid. <gülüyor> El müderris. Maza namelu vel quflu meksurun. Ne yapabiliriz? Kilit kırık. Gufl kilit demek. هل من ذاهب الى سوق Bugün çarşıya gidici, gidecek var mı cümlesinde de min gene zaid olarak geldi. Zahib zehebe yehdudan ismi fail gidici gidecek olan. Ene zahibun inşallahu der galip. İnşallah ben gideceğim. İsmi failler yapıcı edici gidici yapıcı şeklinde de tercüme edilebilir bazen yapacağım, yaparım, ederim şeklinde muzari manasına tercüme edilir. Burada ben gideceğim ile ben giderim veya gideceğim de diyebiliriz. İnşallah. Müreris ercu en teşteriye kuflen Yeni bir kilit satın almanı rica ediyorum. İnşallah inşallah Allah dilerse İkrail ayetel variidet ders ya Ariffu Ey Arif derste variit olan gelen ayeti oku Arifun e oldu billahimine şeyit Hanir Racimismillahirrahmani Rahim ve sarhu vesva tu keseba El Maide 38 İstiaze ve Besmele'den sonra buradaki es sarık ve sarigatü eydiye huma'daki huma zamiriyle birlikte kullanılması tercüme edilmesi daha doğru olur. Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini eydiye huma ellerini bir makese bak kazandıkları şeye karşılık cezaen bir karşılık olmak üzere kesin. faktau Kesin neyi? Eidiyehuma o ikisinin ellerini yani erkek olan ve kadın olan hırsızın ellerini kesin. Ne olarak ceza en bir maqese Kazandıkları şeye bir karşılık olmak üzere kesin. Ceza en ceza onun karşılık demek. Bir maqese ba. Kesp kazanç demektir. Kazandıkları şeye bir karşılık olmak üzere. O ikisinin ellerini kesin. Ayetinde, Maide suresinde bu şekilde bir hüküm bildirilir. Müderris Maşallah Mâşâallah. İnneke gâriun ceydun. Muhakkak ki sen iyi bir kârisin, iyi bir okuyucusun. Lem esmâke takraul gurâne min kablu, Önceden Kur'an'ı okurken seni dinlemedim, işitmedim. E hafızun ente, sen hafız mısın? Min kablü de dikkat edin bir şeye. Min kabli olmadı. Min kablün sunnu kes Çünkü kabl gibi, vaat gibi e, zarflar izafetten kesilirse, yani e, tek başına kullanılırsa, muzaf olmazsa harfcilerler onları etkilemez. Çünkü onlar mebnidir, sonra değişmez. İzafetten kesildiği zaman. Ama mesela... Kablukum olsaydı, kabluke olsaydı, o zaman min kablique diyecektik. İzafet de gelseydi min onu etkileyecekti. O zaman mebnideyim muayyaf olacaktı. Arif nam sen hafız mısın sorusuna evet diyerek cevap verdi. El müderrisu ma ene bir qafilin ama tamelu yaman suru, ey mensur. Yaptığın şeyden gafil değilim. Ma ene. Buradaki ma leysa manasındadır. Ma ene değilim bir gafilin. Buradaki bi de ma ile me ile birlikte geldiği gibi gafil değilim. Amma ta'amulü yaptığın şeyden gafil habersiz değilim. Mensur'a hitaben bunu söyler. Mensur ercu en tesmahalî bil hurûci fe inni urîdu en ezhebe bana çıkmak için izin vermeni rica ediyorum çünkü ben nasıha yani fotokopiciye gitmek istiyorum nasıh nüsha de bizim dilimize girmiş bu nüsha fotokopi çoğaltılmış nüsha evet nüshacıya yani fotokopiciye gitmek istiyorum biliriz la esmahu leke bi dalike. bunun için sana izin vermiyorum ela tarifu ennel huruce fi esna'i dersi memnuun sen bilmiyor musun ki ders esnasına çıkmak memnudur yasaktır e tarifu biliyor musun ela tarifu bilmiyor musun neyi ennel huruç çıkışı Fiyatlı ders ders esnasında çıkışın memnun edilmiş, engellenmiş yasak olduğunu bilmiyor musun? Ene asifun ya ustaz ey hoca ben üzgünüm. Et hadisel varide fit dersi sabiku sabık geçen derste varit olan hadisi hatırlıyor musun? Nam an sehlimni bin sadin radıyallahu anhu Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kale Ene ve kafilul yetimi fil cenneti hakeza Seh bin Sa'd radıyallahu anh'dan o da Anin Nebiyyü Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellemden "Gale, o buyurdu ki ben ve yetimin kefili cennette hakeza işte böyleyiz dedi sonra ve eşare sebabeti vel vusta, Yani sebabe işaret parmağı. Musta orta parmak. İşaret ve orta parmağını işaret etti. Ve ferraca beynehuma. Sonra o ikisini arasını ayırdı. Bu şekilde işaret etti. Yani işaretle gösterelim. Ben ve yetimin kefili Yetime bakan cennette işte böyleyiz. Yan yanayız yani iki parmağın yayına oluşu gibi yetime bakan kimseyle ben cennette böyleyiz diyerek yetime bakmayı teşvik etti. Burayı tek tek bir inceleyelim. Ene ve kafilul yetimi. Kafil, kefil olan. Bakan, gözeten demek. Yetim, yetim biliyorsunuz. Fil cenneti hak hakeza işte böyle. Eşare işaret etti. Biz sebabeti vel vusta. Sebabe işaret parmağı, vusta orta parmak ve terrecab ayırdı beynahuma o ikisinin yani işaret parmağıyla busta orta parmağın arasını ayırdı muttafakun aleyhi hadis muttafakun aleyhtir yani ve Müslim'de birlikte rivayet edilmiştir. Ahsante ya Mansur ey mensur, aferin iyi yaptın ercu ente kuna sami anli dersi ve fahimen lehu senin dersi dinleyen ve onu anlayan olmanı rica ediyorum. Ercu en tekune samiyan, sami dinleyen, işiten, tekune kendini haberi olduğu için mensuptur ve fahimen, o da vav ile atfedildi, Fahimende de fehmeden, anlayan lehu dersi. Var mı bir şey? Temarini alıştırmalar. Ejvanılesileti latiyeti gelen soruları cevapla. Ma da erada tullabu ey yarifu. Öğrenciler neyi bilmek istiyorlar? Er rase be ahadun fi hadel fasli. Bu sınıfta herhangi bir kimse başarısız oldu mu? Men iladi qara al ayete. Ayeti okuyan kim ve mağdaa galalehul müdürüsu ve öğretmen ona ne dedi? Men illediğe erade ey yahruce min fasli Sınıftan çıkmak isteyen kimdir? E semihalehul müdürüsu bil krucci ve öğretmen ona çıkmaya izin verdi mi?